Allah rahmetli. Velilerimiz huzurda iken dikkət xidməti çağırdı. İzlər ki, sofinal gəlsinlər, tam bu gün satlay toplamağa Ve ben de öyle yavaş yavaş hocalarından ayrıldım. Gittim, sofilerin sofrasına katıldım. Tambuğun sakları toplamaya gittim. Birkaç gün yol geçtikten sonra bu sefer dedi ki sak bitmedi. Talabeler bugün sak toplamaya gelecek O Allah salalahu aleyhi ve sellem di ki Ben tekrar o talabalarınla gene böyle sufiler için ayinlere tarabelere katıldım. Dilden de zamanda taravalık yapmak için ben de talabalıyım ve talabalılarla beraber hat toplamaya en toplamaya ki Hızmeciler, bugün salihler gidecek Halifeler, ulamalar, onlar hepsi bugünlerde gelecekler yardım etmeye. Dedik ki ben düşündüğüm ki benim de zaten yerim onları yanında da, bazen onların yanında da oluyorum. Onlarla beraber gideyim. hadi O günde onlarla beraber gittim. Hakikaten insan diyor ki Rabb'i caddet Allahu Tealahu Ala. Haznada bulunduğun mittek baban sal olarak boş durmamış. kendine bir vazife bularak tanışmışlar. Rabb'e vesil olarak çalışma nefsin teşkiyesine, nefsin yani bertaraf etmeye çok yardımcı olur. Onun için, Rav Kadir sallallahu ve sallallahu aleyhi daimul avukat bedensel olarak da nasıl amel yapıyordu, hem de bedensel olarak da çok vazifede bulunuyordu. Akşam sofiler, karvaneleri yedikten sonra boş tabakları, kaşıkları bir kenara bırakıyorlar. Tüheccüd namazının zamanında evvel kalkardı, gördü ben. O kadar sallallahu Ben her gün karvaneleri, kaşıkları ben temizliyordum, yıkıyordum. Kim yıkadığı da belirsizdi hız meçile oraya atıyorlardı. Ben de gece kalkıyordum, onları yıkıyordum, tahir ediyordum, bırakıyordum. Her seferinde öyle kim yaptığını bilmiyorlar. Şeyh Masum'un hanımı Şah-ı Hızna'nın ilk geliniydi. Tekyanın da bütün yükü onun sırtındaydı. Hospada Salah sır Ali'ye şey, hazinada izin alıp eve dönüyor. Ve na hazinesi kadın o tabakları, o karovaneleri, kasıkları bırakıyor. Bir gene hemen sabah kahırlar ki yı karnanı. Şeyh masmun hanımı va ta ananım. Niye sabah çorba zamanıdır, çorba çıkacak sofilere niye tabaklar yıkanmamıştır? Hızmetçiler diyorlar, her gün biz buraya koyuyorduk, bir sofi gece yıkıyordu, temizliyordu, bugün kimse yıkanmamış. Anamız emir veriyordu, bu bugün, bugün kimşey hızmada hatır almış gitmiş görler ki şr abdur hakimda başta bugün kimse giden yok o zaman diyor anladıler ki ben her gün yıyorddum tabahlar ya e, hatikaten öyle bir şla öyle bir muhabbet de ş sarılmıştı ki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 Başka da salatı buyurdu ki ben çok üzülüyorum ki ben gidiyorum bir faydım dergaha olmuyor. Hep elim boş gidiyor. Hep yiyoruz, içiyoruz. Çok üzülüyorum. Hiç olmazsa bir tek şeker de bir teşkeğe de bir tekeğe götürsem. Bir anda da diyor şu ayakımada çok korkuyorum. Şimdi diyor benim pek durumum da iyi değil. O arada diyor şahısızlarının evine giderken bir yirmi lira param oldu. Çok sevindim. Yola giderken bir kısmı arabaya binerken beş lira diyor paramı harcadım. Türkiye'de de diyor o parayla on lira 3-4 kilo şeker aldım. Hıznaya götürmek için. Ama çok korkuyordum. Eğer Şahe Hızna bu şeker elimde görürse beni geri mi çevirecek acaba? Beni ne döne ne diyecek? 5 lira yol parasına verdim. 10 lirada da verdim. 5 lira dedim ki beni tekrar Türkiye'ye getirirsin. Der ben خزnaya girerken o sekri diyor pafluğunun altında sakladım. Kimse görmesin diye. Ben gittim ki kapıda Şah hızına dikiliyor bekliyor. Çok çekindim, çok korktum. Şah'a yanaşamadım. Bu işaret etti, dedi Şah Hâkim gel bakalım senin pafluğunun altında ne var? Diyor, daha fazla da korktum. Çok daha fazla korktum diyor. Halım kalmadı. Titirmeye başladım ki Şay Hızma şimdi bana çok kızarın diye. Yanaştım diyor Şay Hızma'nın elini öptüm. Dedim çıkart bakalım daltının altında ne var ama dünden de konseker hal yok ki kalmadı ki ancak fakir bir seker dedik ki kurba ducakçı da burada tor sekerdi tutti aga tekne şeker olduğu üstündeki burada yoktu teke getirdim görseydin az da senin az getirdin keşke çok getirsaydın Günlümü ağladı diyor. Öyle sanki bütün dünya benim oldu. Yeniden diyor hayata geldi, sanki yeniden dünyaya yeniden doğdum geldim. E o gördü ki Rabb'i salat ve keşke insan her vaktini, her zamanı, her dakikasını şahın yanında geçseydi. Yavra insan onun huzurunda olduğu zaman ne dünya, ne mal, ne mülk, ne evlat, ne çoluk, hiçbir şey insanın aklına gelmiyordu. İlk aşık öyledir, muhabbet öyledir, teslimat öyledir ve öyle olması lazım. Hatta Gadir'de ilk sayıp çıkmıştı. Doktor bir sene gülüm bir kayıp almıştı Ravs Kadasa'nın asrarına. Akşamları Ravs sohbet ederken Ravs'un sesini ağlıyordu. Bir kulu Ravs Kadasa dedi bu nedir bu alet? Dediler ki kurban işte bu ses ağlıyor sonra çalınıyor. E bakalım dedi nedir bunun sesi? Aštilevki võusul sohbeti sõhti. Otsa sallallahu sallallahu sallallahu dedi, Şah-i zamanında bu olsaydi. İnsan malını ruhini, cani, heppi Böyle bir alet alırdi. Zaman zaman Şah'ın sesini işitsevdi. Keške o zaman olsaydi, bütün malini, mülkini, her şeyinsan saferdi. Böyle bir alet alırdı. alırdı. Şah-ı Hızna'nın böyle sohbetini seçtiği insanı alırdı. Hakikaten aşıktı. Onun kadar Şah-ı sevdiği hakikaten nadir insanlar bulunuyordu. Bazen öyle hastaydı. Öyle bir hastaydı son zamanlarında halsızdı. Yatakta hep yatıyordu, kalkamıyordu. Bazen misafirler geldiği zaman Şah-ı Hızna'dan sohbet edince yavaş yavaş kalkıp oturuyordu Şah-ı Hızna vefas ettikçe rengi açılıyordu. Başka bir gavuz giriyordu, başka bir gavuz geliyordu. Sanki bir hastalığın eseri yoktu Şah-ı Hızna vefas ederken. Eelavra, kõrki hakikaten de öeledir. aşık maaşuktan bahsettiği zaman, bütün hastalıkları da, kederleri de, her şey gider. İnsan hakikaten aşık olursa olsun gibi aşık olması lazım. İnsan, Mahbubundan, Bundan, mahabu Bundan, onun gibi mahabu lazım. Bir Bundan, şey, mahabu dediği zaman bir rengi açılıyordu ki bir mahabu Bundan, ki insan mahabu Bundan, mahabu Bundan, mahabu Bundan, mahabu Bundan, mahabu bütün zamanı illaki illaki ne kadar sohbet etse de hayızdan pas etmeden sohbet etmeden onu bir hiç kelime geçmeden kesinlikle sohbetinin bitirmesi mümkün değildi illaki ki hayızdan sohbet edecekti Aga kui ta on, oda paid on ta sa sa tead, jah, jah, jah, jah, jah, sa Yara Şah-ı aşıktı. Evde de otururken Şah-ı Hızna diyordu. Çalışırken de Şah-ı Hızna diyordu. Giderken de Şah-ı diyordu. İstiyordu ki bütün hayatı, bütün yaptıkları ibadetler olsun, dünya olsun o ahirt olsun her şeyi şaye kızmaya belgesi mm -hmm. çifti süreerken bileiyordi şaye kızlar çiftsine benzesin ekme bile bazen kontrol ediyordu bakan şaye kızmaya ekmeğine benziyor ben hatır diyordum o zaman çiftsedin mm -hmm. geldi hadire' geldi <gülüyor> Bir aldığı beraber fırına götürdü. Gel dedi kurba sen bir ekmeleklerimize bak. Acaba Şahe Hızna'nın ekmeklerine benziyor mu? Eğer benzemedi bir tarafı varsa düzelt. İstiyordu ki karvanesinden tutsun. Değilmandan tutsun şeyden tutsun, sofisinden tutsun her şeyi istiyor ki tamamen saiyosuna mütabaate olsun. ona benzesin adab budur edep budur aşk budur muhabbet budur teslimat budur ihlas budur insan eğer hakikaten insan istiyorsa Bu aşkı kapmak istiyorsa bu muhabbeti kapmak istiyorsa insan da Şah'e kızına, Gavuska'da sallasa, Nası Şah'e kızına'ya mutazat etmişse, nasıl sevgisini vermişse, nasıl aşkını vermişse, her şeyini ona teslim etse, insan da keşke onun gibi bir nabız da olsa, kendisi onlara benzese ne kadar güzel olur. Ne kadar hoş olur ne kadar insandi biz allur. Tänan ne kadar insan bir muhabbet alır Insandi all, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, kõik, Thank yeah. you. Altının kıymeti kim anlar? Altını götürsen demirciye paslamışsa sen bilmiyorsa demirci fiyat verir demire göre verir. Yakut'u görsen herkese bir can fiyatı verir. Cançı Ama serata götürdüğün zaman altın olduğunu Değerli olduğunu, sarraf ne yapar? Altının kıymetini dişer. Çünkü onlar da sarraftı. Onlar altının kıymetini, cevherlerin kıymetini iyi biliyorlardı. Onun için... haikaten o qdas sonranin o muhabbeti o aşkı o savdası o sergisi istiyordu ki kendi müretlerinden rahhene de işlesin i̇stiyordu ki onların bedenler yerlesin sözlerine yerlesin qblerine yerlesin Hareketlerine yerleşsin ki sayıda görsün. Onun için her zaman öyle duyuyordu ki, Şah-ı sofileri herkesin içinde belli olmalı. Herkes farkmakla göstersin ki bu Şah-ı sofisidir diye. E hakikaten Gavs'un zamanında, Kadasallaha Sultan Hazreti'nin zamanında memleketteki bütün şeyhler ve meşayihlerin, müritlerin arasında Gavs'un sofrisini herkes rahatlıkla, zorluk çekmeden herkes parmakla bu Gavs'un sofrisi diye bilebiliyordu. Bilmemek mümkün değildi. Neden? Azabından, edebinden, talimatından, ibadetinden, her mutavazılığından herkes bir topluma vardığı zaman hemen fark ediyorlardı ki bu bizden değildir, değişik bir insandır. Olursa olursa Şeyh Abdülhakim'in sofistidir diyorlardı. Neden biz olmayalım ki acaba? Madem biz olmayalım ki acaba sebebne. Günlümüz ARZU gül ki herkes sultan Hazretleri, Daim-ül Abdülbaki'nin dervişleri da herkes parmakla göstersin. Adab ile, edep ile, ile taatiyle, ibadetiyle, zikriyle, her şeyseyle belli olmalıdır. Gülül bunu arzu ediyor. Gavus'un yolu neyse Sultan Hazretler'in yolu neyse ise, Seyda-i Malabdülbakir Seyda Mala yolu neyse Bunu takip etmek lazım. Gizginin dişinde çıkmamak lazım. Ne sağa ne sola, ne ileri ne geri aynen adabiyle, edebiyle hareket etmek lazım ki fayda görelim. Muhabbetimiz olsun, aşkımız olsun, şevkimiz olsun, her şeyimiz olsun. Yoksa başka türlü Hakikaten kendimizi kurtarmamız çok zor olur. Hacı Kocağız'a Allah'a Allah'a